Aynaya bakarken okunacak dua Enes bin Malik ve Hazreti Aişe radıyallahu anhuma'nın merfu hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynaya baktığı zaman yüzünü görürken Allahumma ente hassante khalqi fa hassin huluki ve harrim wajhi alannari Elhamdülillahi allazi sawwa khalqi fa ve karrame surata wajhi fe ahseneha ve cealeni minel muslimin derdi buyurulmaktadır. Yani Allahümme, yaratılışta beni güzel yarattın. Binaen aleyh ahlakımı güzelleştir. Yüzümü eşit beni ateşe haram kıl. Ezelden ebede kadar güzel övgüler Allah'a mahsustur. O öyle uluzattır ki yaratılışta bedenimi musavi kıldı ve ağzalarımı birbirine denkleştirdi yüzümün suretini şerefli kıldı ve güzelleştirdi beni müslümanlardan kıldı demektir